Bismihir rahmanir rahim. aleyküm ve rahmetullahı Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu parça hem lahikaya hem ijazı Kur'an'ın ahirine yazılacak. Birkaç gün sonra ehemmiyetli bir parçayı da göndereceğiz. Mübarek Ramazan'ın Leyle-i Kadir sırrı ile 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakirtlerindeki sırrı ihlasla tesanüt ve ştirakke amali Uhrevi dütürü ile her bir sadık şakirt o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki bu daire içinde 40 bin belki yüz bin hais hakiki mü'minlerin içinde hakikatı Leyley kadri elde edecek 1 2, 1020 değil belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavidir. Sırr-ı ihlasla ve iştiraki amali uhrevi düsturunun sırrıyla biz ve siz bu hakikata müteveccihen bu Ramazan-ı Şerifte her birimiz umumun hesabına ve umum arkadaşları içinde kendini farz edip nunu mütekellimi mal gayr yani daima ecirna irhamna vafirlena ve bâfikna vehdna وَجْعَلْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ف۪ي هَذَا الرَّمَضَانَ خَيْرًا ف۪ي حَقِّنَا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ gibi kelimelerde, na içinde umum kardeşlerini niyet etmektir. Ve bilhassa, en zayıf olan bu kardeşinizi, ağır vazifesinde o hususi niyetle yardım etmektir. Aziz Sıddık kardeşlerim, hem sizi hem bizi, hem Risale-i Nur dairesini ve hususan kahraman Tahiri, Bu girdül azamı Kur'an'ının bu tarzda zuhura gelmesiyle tebrik ediyoruz. Evet, bunun tabında iki emri azim var. Birisi mucizatlı Kur'an-ı Hakimin ve kerametli Risale-i Nur'un tablarına matbaada görülmemiş bir çağ açtı. İkincisi Tahire ve Hafız Ali'ye ve arkadaşlarına kazandırdığı fevkalade bir sevap noktasıdır ki bu sırra delili zahir emsali matbaada hapta görülmemiş bir tarzda aynen Tahir'in hattı fotoğrafla alınmış gibi kim bakıyorsa bu Tahir'in yazısıdır matbu değildir der. Hem kağıt hem vakit dar olduğundan baki umuma selam kardeşiniz Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu Ramazan-ı Şerif'te afaka bakmamak ve dünyayı unutmağa çok muhtaç olduğum halde ma tesüf dünyaya ara sıra bakmaya bizi mecbur ediyorlar. İnşallah bu bakmakta niyetimiz hizmet-i imaniye olduğundan, o da bir nevi ibadet sayılır. Evet, size iliştikleri gibi bize de ayrı ayrı suretlerde tecavüzlerini ihsas ediyorlar. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür ki, onların tecavüzleri, aksülamel nev'inde Risale-i Nur'un fütuhatına yardım ediyor. İstanbul'daki ihtiyar adamın itirazi münasebetiyle, Kahraman Nazif yazıyor ki, O itiraz, Risale-i Nur'un İstanbul'da fütuhat yapmağa ve parlamağa vesile oldu. Ve bize karşı başka cihetlerde küçücük tecavüzler de öyle netice veriyor. Fakat şimdi, bir çare bazı hocaları ve sofuları, Risale-i Nur'a karşı bir çekinmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra gelmeyen bir vesileyi bulmuşlar. Şöyle ki, diyorlar, Said yanında başka kitapları bulundurmuyor, demek onları beğenmiyor ve İmam-ı Gazali'yi de anh, tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor. İşte bu acip, manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır, fakat saftil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar. Buna karşı deriz ki, haşa, yüz defa haşa, Risale-i Nur ve Şakirtleri, Hüccetül İslam i̇mam Gazali ve beni Hazreti Ali ile bağlayan yegane üstadımı beğenmemek değil belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir. Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu erkan-ı imaniyeyi sarsmıyordu. O muhakkik ve allame ve müçtehit zatların asırlarına göre münazara-yı ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silahlar hem geç elde edilir Hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan hem çabuk hem keskin hem tam düşmanların başını dağıtacak silahları bulduğu için o mübarek ve kutsî zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Çünkü umum onların mercileri ve menbaaları ve üstatları olan Kur'an Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur ve hem vakit dar hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden de istifade etsek. Hem Risale-i Nur şakirdlerinin yüz mislinden ziyade zâtlar, o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa hâşâ ve kella, o kudsî üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh canımız kadar severiz. Fakat, her birimizin birer kafası, birer eli, birer dili var. Karşımızda da binler mütecaviz var vaktimiz dar, en son silah, mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden, mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. Latif bir tevafuk. Bu mektubu, başta, bi'adedi âşirât-i dekâ iki şehri Ramazan deyip, müteaddid işler meydana geldi, daha yazamadık. Ta mübarek âtıfın mübarek mektubu geldi. Başında, bi'adedi âşirât-i dekâ iki şehri Ramazan kelimeleri, mektubumuzun başına tevafuk etmek için, bizi beklettirdi. O kerametkâr kalemiyle, bu memlekete evvelce gönderdiği parlak yazıları, Risale-i Nur'u, bu havalide imdadımıza göndermek niyeti, pek büyük bir hizmet-i nuriye olarak, bir fedakarlıktır fakat kendine de çok lazımdır. Şimdiden buradaki Risale-i Nur şakirtleri namına ona binler teşekkür ve o hizmette onu tebrik ediyoruz. Ve onun kerametri kalemi, cazibedar esrar-ı tevafukiye'den yüzünü çevirip, doğrudan doğruya Risale-i Nur'un neşrine sarılması, bizi çok minnettar ve mesrûr eyledi. Cenabı Hak onun gibi hâlis, muhlis talebeleri çoğaltsın. Amin. Mektuplarınızda ara sıra Sıddık Süleyman'ın, eski zamanda harâretli sadakati ve alâkadarlığı ve kuvvetli şâkirtliği ile bahsi geçiyor. Ben, ölünceye kadar onun sadakati ve selameti kalbini, ve bana ve Risale-i Nur'a hâlisane hizmetini unutamıyorum. Aziz Sıddık, Halis muhlis kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de ciddi, hakiki arkadaşlarım. Bu yakında hem Isparta'da, hem bu havalide, Risale-i Nur'un ihlas lem'aları intişara başladığı münasebetiyle ve bir-iki küçük hadise cihetiyle şiddetli bir ihtar kalbe geldi. Riyaya dair üç nokta yazılacak. Birincisi, Farz ve vaciplerde ve şairi İslamiyede ve sünnet-i seniyenin ittibaında ve haramların terkinde riya giremez. İzhar-ı riya olamaz. Meğer gayet zafı imanla beraber fıtraten riyakâr ola. Belki şairi İslamiyete temas eden ibadetlerin izharları ihfasından çok derece daha sevaplı olduğunu Hucetül İslam İmamı Gazali radıyallahu an gibi zatlar beyan ediyorlar. Sâir nevâfilin ihfası çok sevaplı olduğu halde şaire temas eden hususan böyle bir alar zamanında ittiba-i sünnetin şerâfetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde haramların terkindeki takvayı izhar etmek değil riya belki ihfasından pek çok derece daha sevaplı ve halistir. İkinci nokta riyaya insanları sevk eden esbâbın birincisi zafı imandır. Allah'ı düşünmeyen Esbaba perestiş eder, halklara hotfuruşlukla riyakarane vaziyet alır. Risale-i Nur şakikleri, Risale-i Nur'dan aldıkları kuvvetli iman-ı tahkiki dersiyle esbaba ve nasa ubudiyet noktasında bir kıymet, bir ehemmiyet vermiyor ki ubudiyetlerinde onlara gösterişle riya etsinler. İkinci sebep hırs utama, zafu fakr noktasında teveccu nası celbine medar riyakarane vaziyet almaya sevk ediyor. Risale-i Nur'un şakitleri, ektisat ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur'un dersinden aldıkları izzet-i imaniye, inşallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için hotfuruşluktan men eder. Üçüncü sebep, hırs-ı şöhret, hubbu cah. Makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannukârâne haddinden fazla kendine ehemmiyet verdirmek, ve tekellüfkarane layık olmadığı yüksek makamlarda görünmek tarzını takınmak ile riya eder. Risale-i Nur şakirtleri eneyi nahnuya tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevîsinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri ve ehli tarikatın fena fi şeyh ve fena fi resul ve nefsen-i marîyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de fena fi ihvan yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevisi içinde eritip, öyle davrandığı için, inşallah ehl-i hakikatın riyadan kurtulmaları gibi, bu sır ile onlar da kurtulurlar. Üçüncü nokta, vazife diniye itibariyle, nasa hüsnü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler, hotfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Meğer o adam, o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip, istimal ede. Evet, bir imam imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, isma eder. Hiçbir cihetle riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları aşikâre halklara işittirmeye riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba sünnetteki ibadetlerinde ve ictinab-ı kebair'deki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz. Merki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyeviye için girmiş ola. Daha yazılacaktı fakat bir tevakkuf hali kesti. Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır. 33. ayetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli ve lahikasıdır. Sure-i Zümer'de Efemen Şerhullah Sadrahu li'l-İslam fehuve ala nurin min Rabbihi ayet-i azimenin manayı sarihinden başka Bir manayı işaretî tabakasının külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum. Çünkü Efemen Şerahallahu Sadru'l-İslami fehu ve cümlesi hesabı cîfrî ve ebcedî ve riyazî ile 1329 veya 8 eder. Demek men külliyetinde ve fehu ve işaretinde dahil ve medar-ı nazar bir fert İnşirah-ı Sadru'nûri ile başka bir hale girip Haşiye, Bu şerh-i sadra münasebettar bir tevafuktur ki, üstadımdan anladım, yirmi beş senedir daima ve en mühim bir duası, Allahummeşrah sadri lil-iman vel-islam münacatı olmuş. Eski sıkıntıdan kurtulup, nurani bir mesleğe giren bir şahsım, eski ve yeni harbi umuminin gelmeye hazırlanmaları olan o dehşetli tarihe ve o ferdin vaziyetine remzen bakar. Fehu ala nurin min rabbihideki nurin min rabbih kelimesi Risale-i Nur ismine ve manasına hem cifri hem sureti hem manası tevafuk ettiği gibi efemen şerahlahullah sadrahu lil islam fehu cümlesinin de makamı cifrisi gösterdiği tarihte Risale-i Nur'un tercümanı olan üstadımın tahkikatımla aynen vaziyetine tevafuk ediyor. Çünkü o zamanda her bir umumi'nin mebde'lerinde Üstadım eski adetini vesair ulûmu felsefeyi ve ulûm-i aliyeyi bırakıp tam bir inşirah sadırla Risale-i Nur'un Fatihası ve birinci mertebesi olan İşaratül İcaz tefsirine başlayıp bütün himmetini, efkarını Kur'an'a sarfetmeye başladığına tevafuku kabi bir emaredir ki bu asırda o külli manayı işarîde medar-ı nazar bir ferdi Risale-i Nur'un tercümanı ve şakiplerinin şahs-ı temsil eden mümessilidir. Evet madem Kur'an-ı Mücizü'l-Beyan her asırda her ferde hitap eder, bir ilmi muhit ve bir irade-i şâmile ile her şeye bakabilir. Ve madem ulemâ-yı İslam'ın ittifakı ile ayetlerin manayı sarîhinden başka işârî ve remzî ve zımnî müteaddit tabakalarda manaları vardır. Ve madem "Yâ eyyuhellezîne âmenû" gibi hitaplarda her asır gibi bu asırdaki ehli iman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 İman ve Kur'an hizmetinde parlak ve tesirli vazifeleri gayet ehemmiyet kesbetmiştir. Ve madem bu büyük ayet, hesabı cifirle bu asra ve iki harb-i umumiye bakar, eski harbin patlamasına ve Risale-i Nur'un zuhuruna tevafuk ettiği gibi, manen de gösterir. Elbette mezgür hakikatlara ve kuvvetli karinelere binaen, bilâ tereddüd hükmederiz ki, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve tercümanı, Bu ayet-i azimenin manayı işarî tabakasının külliyetinde dahil ve medar-ı nazar bir ferdidir. Ve bu ayet ona işaret eder ve mana-i remzi ile ondan da haber verir ve ihbar-ı gayb nev'inden bir lema-i icaziyeyi gösterir denilebilir ve deriz. Tahlil. Bir şın 2 ra 700. fa mimnun nun lam 200. sad dal he elif 100. Sin mim 100, ismi celal 67, 2 lam 60. Fehuva 91, lil i̇slamdaki 2 veya 3 elif, 2 veya 3 ha 8. Nurin min rabbihî, Risale-i Nur her ikisinde nur var. Risale'de ra, Rabbihi'deki ra'ya mukabildir. Eğer nurin'deki tenvin sayılsa, en nur da dahi şeddeli nun sayılır. Yine ittihad ederler nûrinden başka min bihi 97 ederek, Risale-i Nur'da kalan ha, lam, sin, iki elif dahi 97 ederek tam tevafuk eder. Türkçe telaffuzda, Risale-i Nur, hemze ile okunması zarar vermez. Sûre-i Maidenin 14. âyeti, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ النُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينَ يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهِ i Nisa'nın âhirinde, Ya eyühennasu kecaekum burhanum mir rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina ayeti gibi risale-i nur mana ve cifir cihetiyle manayı işari -i efradından olduğuna kuvvetli bir karine buldum. İkinci ayet olan sure-i nisa ayeti birinci şua olan işarat-ı kuraniyede üstadım işaretini beyan etmiş. Birinci ayet olan sure-i maidenin 14. ayeti hem bunun işaretini teyit ediyor hem de Efemen Şerahallahu ayetinin işaretatını tasdik ediyor. Evet, bu asırda manay işari tabakasından tam bu ayetin kutsî mefhumuna bir fert Risale-i Nur olduğuna kim insaf ile baksa tasdik edecek. Madem Risale-i Nur bir ferdi olduğuna manevi münasebet kavidir. Madem bu ayetin makamı cifrisi 1366'dır. Eğer meddeler ve okunmayan hemzeler sayılmazsa 62'dir.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 minallah yüz elli nurun tenvil ile beraber 306, yüz altı, ve mubin, beraber altı yüz otuz bir, yehdîbihillah yüz Eğer meddeler ve okunmayan hemzeler sayılmazlarsa, bu seneki muharrem tarihine yani 1362’ye üç tamam tevafuk eder. Eğer mübindeki tenvinde vakfedilse, 1316’dır ki, hem Risale-i Nur'un mukaddemâtına, hem tenvin ile tekemmülüne ve birinci şuada beyan edildiği gibi, çok âyâtın ehemmiyetle gösterdikleri aynı meşhur tarihe tevafuk eder.